elle zikrullah ile tatminül kulub. Gay muhabbet. Tasavvufi terbiyenin özüne baktığımızda esas sermayenin muhabbet bunun en güzel tezahür şeklinin de adaba riayet olduğunu görürüz. Bir varlığa duyulan muhabbet şiddetlendikçe bu muhabbetten o varlıkla alakası olan her şeye yakınlığa nispetinde bir pay isabet eder. Mesela mürşidini seven bir mürid ona ait tavırlardan nakıs da olsa benzer davranışlara sahip olanlara bile muhabbet eder. Mürşidinin bir yakınıyla karşılaşsa onu Kâbe'den henüz dönmüş bir hacıya mülâkî olmuşçasına iltifatlara gark eder. Müşhidinin kullandığı herhangi bir eşyaya sahip olmak, onun ruhunda tarifsiz bir sürur meydana getirir. Bu keyfiyet, Veysel Karani Hazretlerinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine gönderilen hırkayı saadet karşısında duyduğu sürurun bir benzeridir. İbrahim Desuki Hazretleri şöyle buyurur. Kim kalbinde şeyhine karşı muhabbet beslerse, Allah onu manevi derecelere yükseltir. Yalnız şunu unutmamak gerekir. Şayet şeyh, müritlerini Allah'a yaklaştırmada merdiven vazifesi görmeseydi, içinde kendisinden başka muhabbet bulunan bütün kalplere Allah Celle Celaluhu gazap ederdi. Zira Allah bu hususta çok gayğurdur. Bütün muhabbetlerin ancak kendisine yönelmesini ister. Allah'tan gayrısına duyulan bütün muhabbetler mecazidir. Zira kalp mutlak manada Allah'a mahsustur. Dolayısıyla hakiki maşuk Allah'tan gayrısı olamaz. Diğer sevilenler, ve onlarla yaşanan haller tıpkı bir saraya çıkıştaki merdiven basamakları mesabesindedir. Bunlar kalbin muhabbetullah'a hazırlanması yönündeki alıştırmalar hükmündedir. Bu gayretlerde en feyizli merhale gerçek bir mürşid kâmile kamile olmak ve onunla ünsiyet ve muhabbetin manevi heyecanını yaşamaktır. Bunun en verimli vasıtası ise rabıtadır. Gönülde manevi rehbere duyulan muhabbetin kuvvetlenerek, sıradan ve basit alakalarla kıyaslanamayacak derecede yüksek bir seviyeye ulaşması, rabıtanın ta kendisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan radiyallahu anh, Üvey dayısı Hint bin Ebi Hale'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesini sorarken içinde bulunduğu haleti i Ruhiye'yi şu sözleriyle dile getirmiştir. Dayım Hint bin Ebi Hale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesini çok güzel anlatırdı. Kalbimin ona bağlı kalması ve onun izinden gidebilmem için Dayımın Allah Resulünden bir şeyler anlatması Benim çok hoşuma giderdi Bu sözde fiilen rabıtayı ifade etmektedir Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tasvirini dinlemek Onunla kalbi bir bağ kurmak için En feyizli vesilelerden biridir Rabıtanın lügat manası Bağ ve alakadır Bu yönüyle Esasen ki aynatta rabıtasız hiçbir canlı yoktur. Her şey birbiriyle irtibat halindedir. Bir annenin oğlu askere gittiğinde anne hep oğlunu düşünür. Bir yemek pişirdiğinde "Ah, oğlum bunu severdi." der. Veya bir delikanlı nişanlandığında müstakbel zevcesini düşünmeden duramaz. Güzel bir manzarayla karşılaşsa, nişanlım da bu manzarayı görseydi diye içinden geçirir. Önüne leziz bir yemek gelse, sevdiğim de bu yemeği yeseydi diye düşünür. Yani dünyevi ve fani şeylerde bile böylesine tabi bir muhabbet bağı varken, maneviyatta bu bağın olmaması düşünülemez. Bilakis manevi hali yükseldikçe, gönüllerdeki muhabbet bağının yani rabıtanın da kuvveti artar. Bundan dolayıdır ki sahabe-i kiram, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme samimiyetle canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah diyebilmekten büyük bir haz ve lezzet almışlardır. Allah ve Rasulünün yolunda her şeylerini feda etmeyi canlarına minnet bilmişlerdir. İşte tasavvuftaki rabıta da kamil bir mürşide duyulan muhabbeti daima gönülde taze tutarak onun salih amellerini ve güzel hallerini taklide çalışmaktır. Mürşide duyulan hürmet ve muhabbetin bu suretle daima taze tutulması müride manevi bir dirilik kazandırır. Zira salih zatların sohbeti kadar muhabbeti de tesirli ve faydalıdır. Muhabbet ve ülfet iki kalp arasında bir cereyan hattıdır. Bu hat ne kadar kuvvetli olursa mürşitten müride o kadar çok hal sirayet eder. Rivayete göre büyük veli Bahaüddin Nakşibend hazretleri şehri sebzdeki bağda bir dut ağacına yaslanmıştı. Yıllar sonra bunu öğrenen Ubeydullah Ahrar Hazretleri o bağı satın almış ve zaman zaman o ağacı seyretmeye gitmiştir. Bu hal bir müridin şeyhinin şeyhine karşı duyduğu muhabbetin hayranlık uyandıran bir tezahürüdür. Manevi ilerleme için muhabbet zaruridir. Zira mürid Mürşidinin davranışlarını taklit etmek ve onun manevi halini kendi üzerine yansıtabilmek için onunla kalbi bir irtibat halinde olmak durumundadır. Bunun yolu da muhabbettir. Çünkü ancak seven kişi sevdiğini taklit eder ve ona benzemek ister. Rabıta yoluyla mürşidle mürid arasında gerçekleşen hal transferi, mürid için aynîleşme istikametinde bir gelişmeye mazhar olmak demektir. Zira hadis-i şerifte El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiği ile beraberdir buyurulmaktadır. Tabii ki bu beraberlik zahiri beraberlikten ziyade hal ve davranış beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği, tavır ve istikamet beraberliğidir. Bu beraberlikleri meydana getirmeyen bir sevginin hakiki olup olmadığı şüphelidir. Rabıta ile mürid, mürşidinin ruhaniyetinden feyz alır, kalbini dünyevi düşüncelerden temizleyerek huzur halini muhafaza eder. Diğer taraftan, gönlünü manevi rehberlere bağlayamayan insanların tabiat boşluk kabul etmez hakikate mucibince Gönüllerini nefsani arzulara kaptırması ve süfli rehberlerin peşine takılması da kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple Cenab-ı Hak müminleri sadık ve salih kullarıyla beraber olmaya teşvik ederek şöyle buyurmaktadır. Ya eyyuhellezine amanut takullaha ve kunu ma'as Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Et Tevbe 119. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur: Bu ayet-i kerimedeki beraber olun emri, daimi bir surette beraberliği ifade eder. Ayette beraberlik mutlak olarak zikredildiğinden hem fiili hem de hükmî beraberliği ifade eder. Fiili beraberlik, sadıkların meclisinde kalp huzuruyla fiilen bulunmaktan ibarettir. Hükmî beraberlik ise, da onların hallerini tahayyül etmekten ibarettir. Demek ki sadık olma yolunda atılacak ilk adım, sadıklarla beraber olmak yani onlarla muhabbetli bir ünsiyet içinde bulunmaktır. Sadık olmak bu durumun tabii bir neticesidir. Nitekim üzüm üzüme baka baka kararır sözü de, birbirinden in'ikasla olgunlaşma hakikatinin bir ifadesidir. Nitekim ashab-ı kiram, Allah'ın veli kulları kimlerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اَلَّذ۪ينَ اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah'ın veli kulları yüzlerine bakıldığında, Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir buyurmuşlardır. Dolayısıyla Hakk'ın veli kullarıyla beraber olmak, ve onların mübarek simalarını edeple temaşa etmek, gönüller için ayrı bir feyz, ruhaniyet ve inşirah vesilesidir. Rabıtanın gayesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ulaşan Allah dostları silsilesiyle manevi irtibatı kuvvetlendirerek bu beraberlikten feyz almaktır. Muttasılan bir elektrik kablosuna tutunan insanlar gibi en sondaki insan da aynı akımdan istidadına göre bir hisse alabilir. Allah dostlarıyla olan bu manevi beraberliğin yanında maddi beraberlikte olabilirse bu nur üstüne nur olur. Fakat tasavvufi terbiyede kuru kuruya bir fiili beraberlikte de makbul değildir. Zira kimileri bir mürşid-i kamilin dizi dibinde bulunurlar da, gafletlerinden dolayı bir hisse alamazlar. Öte yandan, uzak diyarlardaki nice samimi müritler, mürşitlerine duydukları engin hürmet, hasret, aşk ve bağlılıkları vesilesiyle müstesna nasiplere nail olabilirler. Nitekim büyükler, Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de buyurmuşlardır. Bu sebeple asıl mühim olan, nerede olursa olsun, kalbi beraberlik duygusunu yitirmemektir. Her hususta olduğu gibi rabıtada da edebe riayet şarttır. Nitekim, Hacegi İmkenegi'nin müritlerinden Hacı Abdülaziz, Rabıtada müridin hayal yoluyla şeyhini kendi yanına getirmektense, kendisinin hayalen şeyhinin huzuruna gitmesinin, tasavvufi edebe daha münasip olacağını ifade etmiştir. Tasavvufi terbiyede çok ehemmiyetli bir usul olan rabıta, adı ve tatbik şekli az çok farklı olsa da, hemen hemen bütün tarikatlerde mevcuttur. Diğer taraftan rabıta, Bilhassa 19. asırdan itibaren bazıları tarafından bir iman küfür meselesi haline getirilerek şiddetle tenkit edilmiştir. Halbuki rabıta yukarıda da ifade edildiği üzere gayet tabii bir psikolojik vakadır. Onun itikatla bir alakası yoktur. Bu hususta Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurmuştur: kalbi mal mülk gibi dünyevi şeylere bağlı olan ve bunları düşünen kişi kafir olmuyor da, kalbi bir mü'mine bağlamak niçin küfre sebep olsun? Velhasıl rabıta, müridin mürşidine duyduğu muhabbeti daima gönlünde taze tutmasından ibarettir. Mürşide uluhiyet izaf etmek gibi bir dalaletle uzaktan yakından alakası yoktur. Zira İslam, Hristiyanlıktaki ruhbanlık gibi şirke kapı aralayan her şeyi reddeder. Unutmamak gerekir ki, peygamberler dışında her kul aciz ve kusurludur. Hatta peygamberler bile beşer olmak hasebiyle zerle işlerler. Fakat teyidi ilahiye masar oldukları için tasih edilirler. Dolayısıyla maneviyat büyüklerine muhabbet ve hürmet ne kadar gerekli ise onları yüceltmede şer'i hudutlara riayet etmek de son derece zaruridir.